Çam dağında Büyük sivrisinekler olur Sineklerden birisini Ceylan bir vuruşta öldürür Öldürdüğü sivrisineği Toprağa gömer Başına da iki ağaç çöpünden iki mezar taşı diker Ustad Ceylan'ı yanına çağırır Sivrisineklerin Beyi ustada Senin taleben Bir neferimi öldürdü Şimdi sinekler ''Bir neferimiz gitti diye üzülüyorlar.'' diye şikayet etmiştir. Üstad Ceylan'a ''Neden sineği öldürdün?'' diye hesap sorunca ''Üstadım sizi değil bizi rahatsız ediyorlar, kanımızı emiyorlar, ben de kısas yaptım.'' der. Üstad Ceylan ağabeye değnekle vurarak ''Ben de sana sinek taifesi adına kısas yapıyorum.'' dar